Günaydın. Haftanın ilk gününde birbirinden farklı kampanya haberleri ve toplumsal hareketlerle karşınızdayız. Günün ilk haberi, Cuma günü duyurduğumuz Heybeliada Hastanesi kampanyası hakkında. Kampanyadaki imza sayısı kısa sürede 3000'i geçti ve bu sırada adalarda konuya dikkat çekmek için protesto yürüyüşleri düzenlendi. Cuma günü haberi duymamış olanlar için kampanyayı hatırlatmakta fayda var. Onur Çilhoros tarafından başlatılan kampanyanın talebi, Heybeli Adaya hastane açılması kampanyanın muhatabı ise Adalar Belediye Başkanı Doktor Mustafa Farsakoğlu. Arkadaşımız Ali Mert Baltacı 11 Ağustos gecesi bir kaza geçirdi. Adamızda onu götürebileceğimiz hiçbir hastane yoktu. 112 deniz ambulansını aradık, mazot yokmuş, götüremedi. Polisten askeriyenin yetersiz revinerine gidelim diye rica ettik, araba kan olurmuş dendi. Biz burada bir hayattan bahsediyoruz. Biz burada 22 yaşında bir çocuğun Hayatından bahsederken hastanemiz yıkılıyor, kapatılıyor. Belki de otel yapılıyor. Biz burada 22 yaşında bir çocuğun hayatından bahsederken polislerin arabası kan oluyor. Sırf birileri daha çok para kazansın diye kapatılan hastane yüzünden o artık tek kolla yaşayacak. Durum böyleyken bunu bir daha yaşayacağımız kesinken biz sadece bunun önüne geçmek istiyoruz. Biz burada sadece 22 yaşında bir çocuktan bahsetmiyoruz. Burası ada. Burayı sadece gezmeye Gelinmiyor. Biz burada yaşıyoruz ve bizim bir hastanemiz yok. Lütfen bizi görün, bizi duyun. Ali Mert hala yoğun bakımda. O bizi göremiyor, duyamıyor. Fazla bir şey istemiyoruz. Sadece teşekküllü bir hastane istiyoruz diyor Onur ve bunun neresi fazla diye soruyor kendisi. Kampanya hakkında detaylı bilgiyi Change.org Taksim Heybeliada Hastanesi adresinde bulabilirsiniz. Sırada Kubilay Han tarafından başlatılan bir imza kampanyası var. Kampanyanın talebi... Üniversite yemekhanelerinde vegan menü seçeneğinin de sunulması. Kubilay diyor ki, ülke genelinde milyonlarca öğrencinin yemek yediği yemekhanelerde bu öğrencilerin hepsinin etçil olduğunu düşünmek ne kadar da yanlıştır. Hayvansal ürün içerikli yiyecekleri sadece et yiyebilenler yiyebilir. Oysa vegan menüler tüm insanların yiyebileceği besinleri içerir. Vejeteryan veya vegan kavramları her geçen gün gençler arasında artmaktadır. Çoğu öğrenci bu yaşam tarzına yönelmektedir. Üniversitelerin bu modern sosyal gelişime ve yaşam tarzına uyum sağlaması gerekmektedir. Kısacası hayvan etinden ve hayvanlardan elde edilenlerden yapılan yemekleri yemek istemeyen bizler vegan menü istemekteyiz diyerek talebine dile getirmiş Kubilay Han. Son kampanya haberimiz stadyumlardan geliyor. Stadyumlarda ifade özgürlüğü diye başlatılan imza kampanyasının sahibi Kaan Temizkan. Kendisi diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 26. maddesi Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti başlığı altında der ki, herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber ve fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema ve benzeri yollarla yapılan yayınların izin sistemine bağlanmasına engel değildir, diyor. Anayasal bir hakla güvence altına alınmış, hiçbir tehdit unsuru barındırmayan, muhalif düşüncelerin stadyumlarda sesli ya da yazılı dile getirilmesinin engellenmesi anayasal bir suçtur, İnsan haklarına müdahaledir. Türkiye Futbol Federasyonu özelliğin iktidar baskıları sebebiyle yara alması siyasetin spor ahlakındaki yozlaşmayı hızlandırmasına sebep olacaktır. Özelliğin yara alması demek FIFA ve UEFA nezdinde baş gösterecek yeni sıkıntılar demektir. Bu yüzden stadyumlarda ifade özgürlüğünün korunması en çok da Türkiye Futbol Federasyonu'nun sorumluluğu altındadır. İfade özgürlüğünün sınırlandırılmasına sebebiyet veren her türlü uygulama demokrasiye yönetilen, uygar bir hukuk devletinin varlığına vurulacak balta olmaktan ileri gidemeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 26. maddesi bana verdiği güvence herhangi bir yasal gerekçeye dayanmadan devletin iktidar organları tarafından sadece muhalif düşünceyi ortadan kaldırmaya yönelik olması sebebiyle yok sayılmaktadır diyerek stadlarda taraftarlara uygulanması planlanan slogan kısıtlamaları ile ilgili şikayetini ve talebini dile getirmiş. Bu konuda Futbol Federasyonu'na ve yetkililere sesleniyor Kaan Temizkan ifade özgürlüğü için. Evet haftaya başlarken bunca ilham verici kampanyadan sonra belki dinleyicileri de bir kampanya başlatmak isteyebilirler düşüncesiyle kampanya nasıl olmalı onu anlatmaya çalışalım bu programımızda. Kampanya kurgulamak son derece kolay ancak yine de dikkat edilmesi gereken bazı basit noktalarla başarı şansı artabiliyor.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 Hemen uygulanabilir talepleri kurgulamak çok önemli. İkinci adımsa muhatabı belirlemek. Yani bu değişimi gerçekleştirmenin kimin elinde yetki ve sorumluluğunda olduğunu belirlemek ve kampanyayı ona yönlendirmek. Bunun için de kısa da olsa bir araştırma yapıp gayet iyi konuyu kimin sorumluluğu altında olduğunun ortaya çıkartılması son derece önemli. Ondan sonra da neden sorusunun. Cevabı çok önemli. Yani bu değişimi neden talep ediyorsun? Bu bölüm öylesine net ve gerçekçi olmalı ki konuyla ilgili hiçbir bilgisi olmasa da insanlar bunun sebeplerini duyduğunda konuyu siz onlara anlattığında sizi anlamalı ve destek vermeyi istemeli. Yani küçük bir çocuğa anlatırcasına o netlikte neden bu kampanya sizin için önemli bunu başkalarına da anlatabiliyor olmanız gerekli. Yani neyi kimden neden istediğinizi açık bir ve net bir biçimde Ortaya koyduğunuzda kampanyanız hazır sayılır geriye bir tek imzalar atıldıkça muhataplara gönderecek dilekçe metnini yazmak kalır bu metinde kampanya metninin anlatmak istediklerini özetleyen ama bu sefer muhatabınıza yani sorumlu kişiye hitaben yazılmış taleplerden e, oluşması lazım bu öğelerin hepsi tamamsa başlatabilirsiniz kampanyayı ama tabii kampanyayı başladıktan sonra iş bitmiyor daha çok e, resim ekleyebilirsiniz paylaşabilirsiniz, bunu arkadaşlarınıza iletebilirsiniz e-mail yoluyla veya kampanyanın içerisine mesela Twitter paylaşımları için bir hashtag etiketi koyabilirsiniz. Hatta başlığa muhatabınızın bir Twitter hesabı varsa onu da katabilirsiniz. Böylece kampanya tweetlendikçe muhatabınıza da bir bildirim gitmiş olur. Tabii ki o bu tweetleri aldıkça çözüm de daha hızlı gelebilir. Bu arada kampanyanızla ya da konuyla ilgili çıkan haberleri de Haberler bölümüne aşağıda ekleyerek gelişmelerden haberdar edebilirsiniz. Bir de kampanyanızı tweetleyen etkili kanaat önderleri veya çok fazla takipçisi olan bildik isimler varsa bunların da tweetlerini destek ekle kısmında ekleyerek tweetleyen insanları da kampanyanızı imzalayanları duyurabilirsiniz. Bu sistemin güzel yanlarından bir tanesi de imzalayanlara mesaj gönder diye bir bölüm olması. Dolayısıyla kampanyanızı imzalayan herkese belirli aralıklarla mesaj göndererek onların bu konudaki ilgisini ayakta tutabilirsiniz, gelişmeleri anlatabilirsiniz. Hatta onların bu kampanyayı paylaşmalarını ve yaymalarını dolayısıyla kampanyaya yardım etmelerini isteyebilirsiniz. Böylece hem destekçileriniz artar hem de imzalayanlar imza atmanın da ötesinde bir fayda sağlayarak Kampanyanızın genişlemesine, daha geniş kitlelerce duyulmasına katkıda bulunmuş olurlar. Bütün bu anlattıklarımızı ve daha fazla ipucunu Change.org, Taksim, TR Taksim Rehberler adresinde bulabilir. Kampanyanızı en iyi biçimde yürütebilirsiniz. Görmek istediğiniz değişimi yaratabilmeniz dileğiyle esen kalın.